Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Allah azze ve cel bizleri yeryüzüne imtihan için gönderdiği zaman, mübarek ve mukaddes davasını yani Hazreti Adem ile başlayan, Kutlu elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam ile nihayete erip tamamlanan mübarek din İslam'ın sorumluluğunu, açıklamalarını, emirlerini ve nehilerini bildirmiş olmasına rağmen, yine de bunları daima gözümüzün önünde rehberlikleriyle can tutacak seçkin liderleri de hayatımızda numun olarak ikram etmişti. İşte bu peygamberler sadece vahiy bize talim etmeleriyle, ibadet ahkamıyla değil hayatımızın her alanında nasıl bir kullu olmamız, yaratılışımızdaki temel insani değerlerdeki gibi temizliğimizi nasıl koruyabileceğimizin örnekliğini de önümüze koymuşlardır. Sözüm ona çarşıdayken nasıl davranmamız gerektiğini, okuldayken nasıl davranmamız gerektiğini, idare ederken nasıl idare etmemiz gerektiğini, idare edildiğimizde nasıl idare edilmemiz gerektiğini, hülasa gerek kamuya karşı, gerek çevremize karşı, gerek ailemize karşı ve gerek kendi öz nefsimize karşı gerçekleştirmemiz gerekenleri çok muazzam bir şekilde bizatı kendi nefislerindeki tatbikatlarıyla bize göstermişlerdir. Peygamberlerin sünneti kavramı sadece bu sebepten dolayı yedikleri, içtikleri, giydikleri şekliyle basit bir bakış açısıyla sınırlandırılamaz. Peygamberler anlattıkları davay davayla sadece camiye de davalarını sıkıştırmamışlardır. Sadece belli bir günün, belli bir gecenin, belli bir vaktin peygamberi de değillerdir. Çünkü onları gönderen Allah azze ve cel, Ezelin, ebedin, görünenin, görünmeyenin, yer ve gök arasında bulunan her şeyin sahibi ve Rabbidir. Öyleyse peygamberler sallallahu aleyhi mecmain hepsinin hayatlarındaki gördüğümüz hakikatlerden bir tanesi hayatımızı tamamıyla kuşatıcı olan örneklikleri. Onların sıfatları bu bağlamda bizim için önemli. Çünkü hepsinin isimleri değişse de gönderildikleri zamanlar ve mekanlar değişmiş olsa da Anlatmış oldukları dava yani tevhid hakikati, ilahi kelimatullah davası, İslam davası, Allah'ın davası özdü. Hayatlarındaki ortak ahlaki değerler de özdü. Kimi zaman isimleri İbrahim, kimi zaman isimleri Musa, kimi zaman isimleri İsa, kimi zaman isimleri Muhammed aleyhissalatu vesselam oldu. Ama davaları hep İslam'dı. Anlattıkları hep Allah'tı. Ulaştırmak istedikleri yol hep sırat-ı mustakimdi. Örneklik gösterdikleri şey hep ahlaki, insani, fitri temizlikti. Bu bağlamda peygamberlerin sıfatlarını say diye ilkokuldaki çocuklara hadi sayın dediğimiz zaman saydıkları doğruluk, dürüstlük, temizlik gibi özellikler aslında bizim de kendi benliğimize taşımaya çalışmamız gereken farzlarımızdan bir farzdır. Sevgili Kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim, Allah-u Teala gönderdiği bütün peygamberlerine üstün bir zeka, büyük bir dikkat ve olgunlaşmış bir ruh, akıl ve zeka vermiştir. Böylece Allah Azze ve Celle'den aldıkları vahyi kavrayacak bir idrak gücüne sahip olmuşlardı. Peygamberlerin girdikleri bazı tartışmalara baktığımız zaman onların ikna edici bir ıslup ve üstün bir zeka ile tartışmalara girdikleri ve muhatap oldukları kişileri böylece ikna ettiklerine şahit oluyoruz. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, raflarda ve duvarlarda değil, aklımızda, zihnimizde, ruhumuzda ve hayatımızda taşımamız gereken mübarek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen bu konuşmaların mahiyeti hakkında Örnek olarak şu kıssanın nakli uygun düşecektir. Hz. İbrahim aleyhisselam müşriklerin bütün putlarını bildiğiniz ve önceden de anlattığımız üzere kırmış ve baltayı da en büyük putun boynuna asmıştı. Kavmi puthaneye gelip bütün putların kırılmış olduğunu gördükten sonra kimden şüphelenecekler Allah'ın birliğini ve tevhidi aykıran İbrahim aleyhisselam'dan. Ona gelmişler, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sorduklarında Hz. İbrahim aleyhisselam belki şu büyükleri yapmıştır konuşabiliyorsa hadi sorun ona cevabını vermişti. Müşrikler sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun deyince İbrahim aleyhisselam o halde Allah'ı bırakıp size hiçbir fayda veya zarar vermeyen şeylere hala tapacak mısınız diye cevap verip onların şükunete düşmelerini aslında kendi ruhlarına sorular sormalarına kapı aralamıştı. Yine aynı dönemde İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'a verdiği cevaplar peygamberlerin üstün zeka ve kavrayışlarını apaçık şekilde ortaya koyuyor. Ve bize de örneklik tabi ki sergiliyor. Sadece şöyle yapmazsan böyle olursun, böyle yapmazsan şöyle olursun gibi sadece cehenneme bir odun parçası göndermeye çalışan bir zihniyetten haşa uzak bir şekilde. Ahlakları muhteşem birer kullar, kullukları zirvede birer Resuller, o güzel elçiler örnekliklerini koyuyorlar, düşünmeye, akletmeye sevk ediyorlar.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 doğudan getirmektedir. Haydi, sen de onu batıdan getir demişti. Bunun üzerine inkarcı şaşırıp kalmıştı. Bakara suresi 258. ayette gördüğümüz gibi. Bu ayetteki söz konusu tartışma, saygıdeğer dinleyicilerim, ilahlık taslayan Nemrut ile Hazreti İbrahim aleyhisselam arasında geçmekteydi. Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselama Rabbini tanıtmasını istemiş. O da benim Rabbim diriltir ve öldürür deyince Nemrut onu ben de yaparım deyip ölüme mahkum ettiği iki kişiden birini öldürtmüş diğerini de serbest bırakmıştı. Bunu gören İbrahim aleyhisselam daha açık bir delil getirerek şöyle demişti. Aklını kullanabilecek olan için. Benim Rabbim güneşi doğudan getirir. Haydi. Haydi sen de onu batıdan getir." demiş. Nemrut bu delil karşısında delil getiremeyeceğini, tartışmaya güç yetiremeyeceğini anlamıştı ve susmuştu. O, onun ilahlık tasladığı halkın karşısında küçük düşeceğini bildiği için tartışmaya devam etmemişti. Çünkü Nemrut İbrahim Aleyhisselam'la bu konuşmayı kendi adamlarının aristokrat kişilerin sosyetesinin önünde sarayında gerçekleştiriyor. Aslında Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a madem senin böyle güçlü bir Rabbin var, o halde güneşi batıdan o getirsin şeklinde bir soruyla cevap verebilirdi. Nemrut'un neden Hazreti İbrahim karşısında dilinin tutulup ona cevap veremez hale geldiği ile ilgili olarak Razi şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu tartışma, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra meydana gelmiş. Onun sağ salim ateşten kurtulduğunu gören Nemrut, onu bu ateşten koruyan muktedir olan zat, güneşi batıdan getirmeye muktedir olacağını anlamış ve susmuştur yorumunu yapmış. Ayrıca peygamberlerin zekası hakkında bilgi edinmek için Hazreti Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselama gelen İki kişinin arasında verdikleri hüküm çarpıcı bir örnek olarak karşımızda duruyor. Olay kısaca şöyle cereyan etmiş. Bağ sahibi birinin Hazri Davud aleyhisselama gelip bir adamın koyunlarını bağını tahrip ettiğini ve bu konuda hüküm vermesini ister. Hazri Davud bu tahribata karşılık olarak koyunlarını bağ sahibine verilmesini ister. Hz. Süleyman bu hükmü duyunca ey Allah'ın peygamberi bunun hükmü böyle olmasa gerek demiştir. Hz. Davud ise o halde bunun hükmü nedir diye sorunca oğlu Süleyman aleyhisselam da bağı koyunların sahibine ver. Eski hale gelinceye kadar o bağa baksın ve büyütsün. Koyunlarda bağ sahibine verilsin ve onlardan istifade etsin. Bağ eski hale gelince koyun sahibi koyunlarını geri alsın, bağ da eski sahibine iade edilsin diye hükmünü açıklamıştı. Bu örnekler peygamberlerin olgun aklına, yüce erdemine ve muhakeme gücüne dair birer örnek ve delildir. Risalet yükünün altından kalkabilmesi için fetanetin gerekliliğini ve önemini bir kez daha görüyoruz. Aksi halde ömürleri gönderildikleri kavimlerle mücadele içinde geçen bir hayatı tasavvur edersek, akılsızlık, ahmaklık her zaman mağlup olmaya mahkumdur. Tebliğin temel manası bu. Kur'an-ı Kerim'de tebliğ peygamberlerin asıl görevi olarak anlatılır. Allah Subhanehu ve Teala'dan gelen vahyi arttırmadan veya eksiltmeden, asıl şekli ve mahiyetiyle birlikte insanlara duyurmak demektir tebliğ. Zaten peygamberlerin insanlara gönderilişi ve nübüvvetin var olma nedenlerinden en önemlisi olan tebli, Rab ile kul arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini bildirmek için nebiler ve resuller birer köprü vazifesi görmüşler. Allah azze ve cel peygamberlerin yegane görevinin tebliğ olduğunu Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et ayetindeki gibi ifadelerle beyan buyurmuştur. İstisnasız bütün peygamberlerin ortak vasfı hem temsil hem tebliğdir ve insanları kendilerine değil bir olan Allah'a tevhide çağırmaktır. İnsanoğlu akıl yürütme yöntemiyle bir yaratıcının var olduğu hükmüne varabilir. Kainatta sayılamayacak kadar örnekler var. En basit üzerimizde bulunan ceketimiz, mendilimiz, kazamız bunların bile mutlaka bir ustanın elinden çıkmış olduğunu idrak edebilecek duru bir akıl kainata baktığında bir belgesel filmi seyrettiğinde bunları mutlaka görecek, imzanın sahibini görecek, o imzanın sahibine secde edecektir. Allah Teala akla bu yeteneği vermiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hz. İbrahim'in şahsında akıl yürütme yöntemiyle Allah'ı bulma örneğini göstermiştir. Ancak insan oldu, yaratıcısı hakkında ve ona nasıl kulluk edeceğine dair akıl yürütme yöntemiyle doğru bir bilgiye ulaşması mümkün değil. Bu durumda Allah ile kulları arasında Yaratılış gayesi olan kulluk görevinin nasıl yerine getirileceğini bildirecek bir vasıtaya ihtiyaç var. Onlar da peygamberler, peygamberlerin ardından da onların izini takip eden ulema ve suleha. Tebliğin gayesi ise peygamberlerin insanlara göndererek hak yolunu tanıtmak. Kıyamet gününde de Allahu Teala'ya uyarılmadıklarına dair bir itiraz etme yolunu kapatmaktır. Nisa suresi 165. ayete bakalım mı? Müjdeleyici ve sakındırıcı, uyarıcı olarak peygamber gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir, yani yücedir ve her işinde hikmetler vardır. Boşu boşuna bir şey yaratmaktan ve takdir etmekten münezzehtir. Aksi halde insanların bu konuda itiraz etme hakkı doğardı ve peygamberlerin kendilerine gelmediklerini öne sürerek azaptan kurtulmaya çalışırlardı. Onun için Allahu Teala, biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz buyurur. İsra suresinin 15. ayetinde. Böylece insanların itirazına mahal bırakmaz. Peygamberlerin tebliğ vazifesi uğruna verdikleri mücadeleleri, risaletlerin başlangıcından ömürleri son buluncaya kadar bu vazifeyi asla bırakmamış olmaları, onlardan bazıları da ağır işkence altında bedellerini canlarıyla ödeyerek ölümle yüzleşmiş, yüzleşmiş olmaları ibrettir. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz ayetinde zikredildiği gibi, bu ayetlerde Allah'ın elçilerinin tebliğ sırasında hangi ithamlara maruz kaldıklarını ve hangi şartlar altında görevlerini yürüttüklerini görmekteyiz. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir diye Kur'an'da, Efendim, Mü'mün'ün suresi 25. ayette peygamberler için kullanılan bir tabir var ya, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir ifadesini de yine Mahide suresi 110. ayette görmekteyiz. Ama onlar asla bu görevlerini bırakmamış, gittikleri bu doğru yolda sebat etmişler ve Rablerine verdikleri sözlerinde sadık kalmışlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin elde ettikleri peygamberlik vazifesine karşılık hiçbir ücret istemedikleri, kesinlikle bu vazifeyi kendileri için bir menfaat vesilesi yapmadıklarını görmekteyiz üzerine basa basa. Peygamberler görevlerinden vazgeçmeleri şartıyla yapılan dünyalık tekliflerini kabul etmedikleri gibi yaptıkları görev karşılığında, Hiçbir insandan bir ücret veya menfaat de ummazlar. Onlar karşılığını ancak Allah'tan beklerler ve faaliyetlerini O'nun rızası ve ahiret sevabı için yaptıklarını açıklarlar. Saygıdeğer dinleyicilerim Hud Suresi 50 ve 51. ayetlere kulak verelim arzu ederseniz. Hazreti Hud aleyhisselamın kendi milletine şöyle dediği bildirilir. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Şöyle dedi. Ey milletim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Yoksa sadece yalan uyduran kimseler olursunuz. Ey milletim! Buna karşılık, yani bu davetime, tebliğime, gayretime karşılık, ''Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan Allah'a aittir. Hala akletmez misiniz?'' Elmalılı tefsirinde bu ayet hakkında şöyle bir bilgi verir. ''Ey kavmim, buna karşılık ben sizden bir ücret istemem.'' Yani bu sözüm sizden garaz ve fayda gözeterek söylenmiş bir söz değildir. Halis, mulis bir nasihattir. Bu ihtarı hemen her peygamberin kıssasında görürüz. Çünkü samimiyet, ihlas ve doğruluk, peygamberlerin ve nasihatın birinci şartı, hak ile batılın esaslı farkıdır. Tevhid inancının da gereği bu olduğundan her peygamber, kendi ümmetine bu uyarıyı yapmıştır. O halde, İhlas nedir denecek olursa, Benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Bana bu yüce fıtratı veren yaratıcıya aittir. Bana ne verecekse o verecektir. Artık siz akıl etmez misiniz? Aklınızı kullanıp, Böyle halisane söylenen ve doğrudan doğruya sizin yararınıza olan bu hak öydü tutarak Allah hakkında iftiradan vazgeçmez misiniz? Buna göre peygamberler insanlardan ne maddi ne manevi bir ecir istemişlerdir. Onlar mükafatını ancak ve ancak Allah'tan istemekte ve ona bağlanmaktadırlar. Eğer onlar bu ecri insanlardan isteselerdi, imanları zaafa uğrardı. Çünkü bütün mahlukatı idare eden ve rızkını veren Allah'tan başkası değildir. Ayette buyurulduğu gibi, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Diğer bir ayette ise, Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç sahibi değildir. Müstahğıniyidir, övülmeye layık olandır. Buyrulur. Kadiri mutlak dururken, aciz olan insandan istemek acizlikten başka bir şey değildir. Nitekim peygamberler, her şey. Peygamberler her şeyi ancak Allah'tan istemişlerdir. Peygamberler küçük veya büyük günah, küfür veya çirkin hallerden uzaktırlar. Ancak insan olduklarından dolayı zelle denilen çok küçük hatalar yaparlar. Bu küçük hatalar da vahiy ile Allah tarafından hemen düzeltilir. Peygamberlerde peygamberlikten önce var olan günahlardan uzak kalma, Kötülüklere bulaşmama, ahlaken düşkünlük sayılacak şeyleri terk etme gibi sıfatlar vardır. Bu güzel huy ve sıfatlar Allah'a iman ve ibadetlerle bütünleşmiş ve kemalin zirvesine ulaşmıştır. Peygamberlerin masum olmalarının anlamı şu, kendileri insanlığın bütün zaaf ve kuvvetlerini taşımalarına, her türlü insani arzu, istek ve düşünceye sahip olmalarına rağmen, kasten hiçbir günah işlemeye yeltenemeyecek kadar nefislerine hakim olup Allah'tan korkarlar. Vicdanları öylesine sağlam ve temizdir ki, nefislerinin onları günaha itecek tüm isteklerine anında karşı koyabilirler. Nefislerini her zaman kontrol edebilecek güçtedirler. Şayet istemeden ve bilmeden ufak bir yanlışlık yaparlarsa da, derhal Allah tarafından ikaz edilir ve hatalarını düzeltirler. Çünkü bir peygamberin en ufak hatası ümmetine pahalıya mal olabilir. Peygamber doğru yoldan zerre kadar sapmış olursa, onun peşinden kitleler, tamamen yollarını saptırırlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bu hataları hakkındaki ayetler bize bazı örnekleri vermekte. Hazreti Nuh ile ilgili bir örneği burada verelim. Daha genç yaşta olan oğlu, gözünün önünde, sularda boğuluyor. Bu manzaraya hangi babanın yüreği dayanabilir sevgili dostlar? Nitekim Hazreti Nuh'un kalbide bir an, Sanki parçalanıyordu. Ama o an Allah onu uyarıyor. Hakkı terk edip batıla katılan bir oğlu, Sadece senin sülalenden doğduğunu düşünerek, Kendinden saymak doğru bir duygu değildir. Ve Hazdinuh, Kalbindeki yarayı unutup, Derhal teslimiyetin gereği olan, Sabır ve metanete dönmüş oluyor. Yine bir örnekte, Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan alalım mı? Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmi inkarcılıkta ısrar edince bu duruma dayanamayıp kavminden ayrılmıştı. Denizi geçmek için bir gemiye bindiği sırada deniz dalgalanmaya başlamış ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Hazreti Nuh denize atılmıştı. Allah Subhanahu ve Taala'nın vazifelendirdiği bir balık gelip Yunus'u yutmuş, bunun üzerine Hazreti Yunus, denizin, gecenin ve balığın kanının meydana getirdiği karanlıklar içinde kalmıştı. İşte orada Rabbine niyaz ederek, La ilahe illa ent, Subhanek, inni kuntu mine zalimin. Senden başka ilah yoktur, hem de hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim, sensin kusursuz olan, mükemmel olan sensin. Doğrusu ben zalimlerden oldum diye Rabbine yalvarmıştı. Bu ve benzeri örneklerde peygamberlerin hatalardan sonra ilk işlerinin, Allah'a tövbe edip ona sığınmaları olduklarını görüyoruz ve bu hemen aceleden gelen geri dönüş sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin de onların tövbelerini kabul ettiğini görüyoruz. Bunlar hep bizim için örnek. Hata ile ilgili bir rivayette Hazreti Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor Tirmizi Kıyameti 49'da. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, İnsanoğlunun her biri hatakardır, hata işleyebilir. Ancak hatakârların, hataya düşenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir, tövbeye başvuranlardır. Peygamberlerin beşer olmaları dolayısıyla bir takım küçük hatalar ve yanılmalarının vaki olmasına rağmen esas görevleri olan dini hükümleri tebliğ etmede ve onları uygulama konusunda herhangi bir kusurunu görmek mümkün değildir. Onları her yönüyle örnek oldukları için kendilerine tabi olunması emredilmiştir. İnsan doğduğu andan itibaren her hususta bir örneğe muhtaçtır. Küçük çocukları görürsünüz sevgili kardeşlerim, dostlar. Kendi çocuklarınız, yeğenleriniz, sokaktaki insanların yavruları. Hep böyle birilerine bakarak bir örneklik yaparlar. Bazen sevimlilik yaparlar, bazen huysuzluk yaparlar. İnsanlar en küçüğünden en büyük haline kadar örneğe muhtaçtır. Çünkü o dil, din, ahlaki vasıflar, alışkanlıklar gibi hayatını şekillendiren bütün fikir, inanış ve faaliyetlerini hep kendisine sergilenen örnekler ve onlardan aldığı intibalarla oluşturur. Bazı küçük istisnalar olsa da, umumi hatlarıyla bu böyledir. Üzüm üzüme, baka baka kararır derler değil mi? Hatta bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Allah subhanahu ve Taala ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamdan beri çeşitli dönemlerde insanların nasıl hareket edeceklerini, kime karşı nasıl davranacaklarını insanlara, hayvanlara, bitkilere karşı sorumluluklarını, görevlerini bildiren peygamberler gönderdi. Onlar bir yandan Allah'tan aldıkları vahyi olduğu gibi insanlara ulaştırırken, diğer yandan da ilahi vahyi en iyi şekilde uygulayarak diğer insanlara örneklik etmişlerdi. Nitekim mübarek kitabımız Kur'an'da Peygamberlerin insanlara örnek teşkil edecek çok örnekleri var. Bu örneklerden birkaçını dile getirelim mi sevgili kardeşlerim? Lütfedip kulak verirsiniz değil mi? Hazdinu Aleyhisselam'ın 950 senelik iman daveti Ankabut 14. ayette geçer. Tahammülü bütün eziyetlere sabretmesi Kamer 9'da geçer. Hazreti İbrahim'in şirke karşı verdiği mücadele ve putperestliğin ortadan kalkması için var gücüyle çaba sarf etmesi Ankabut 16 17, Enbiya 62 67, Saffat 95 ve 96'da karşımıza çıkar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ilahlık taslayan Firavun'a karşı Göstermiş olduğu mücadelesi Kasas 38'de karşımıza çıkar. Hz. İsa Aleyhisselam'ın insanlara karşı şefkat ve merhametle dolu gerçekleştirdiği tebliği Maide 118. ayette karşımıza çıkar. Hz. Süleyman'ın dillere destan saltanatına rağmen tevazu ve şükürle vazifesini eda etmesi Nemil Suresi 15'te 19'da karşımıza çıkar. Hz. Eyyub'un belalara, hastalığa sabretmesi ve Allah'a şükürde devam ederek vazifesini icra etmesi Enbiya Suresinin 83 ve 84. ayetlerinde karşımıza çıkar. Hazreti Yunus'un kusurundan dolayı nedamet duyup Allah'a yönelişi ve davetine devam etmesi Enbiya Suresi 87 ve 88'de karşımıza çıkar. Hazreti Yusuf'un bütün imtihanlara karşı iffetini koruması ve böylece daim yücelmesi Yusuf Suresi'nde karşımıza çıkar. Hazreti Yakub'un sabrı cemil, bütün imtihanlara isyansız, şikayetsiz, sabır ve sükûnet, hikmetli dolu sabrı Yusuf Suresi'nde karşımıza çıkar ve Allah'a bağlanması gibi nice misaller önümüzde örnektir. Bunlar ve benzeri misaller İnsanlık için hayatın her safhasında başlarına gelecek acı, tatlı olayların karşısında nasıl davranılması gerektiğini bize gösterir. Ve bu örnekler en güzel örnektirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin örnek alınmasına ve onların yollarının takip edilmesine çok önem verilmiştir. Aksi takdirde Kur'an hep söylüyoruz ya, Sadece tapınılacak bir kitap olsaydı, Allah Azze ve Celle anlayasınız diye çok açık bir kitap demezdi. X, Y, Z, C, F, G diye kimsenin anlamadığı parolalar ve kodlar olur, sadece okumakla geçerdik. Halbuki orada peygamberlerin kıssası, kıymetli incimiz, sevgilimiz, dostumuz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselamımız örnekliğiyle hayatlarından tablolar paylaşılır ki ve bazen onların havarilerinden, ashaplarından, yarenlerinden bize örneklik sergilemiş olsunlar diye. Allah Azze ve Celle, peygamberlerin örnek alınmasıyla alakalı Ey iman edenler! Andolsun ki, sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Buyurulur aziz dostlar. Ağazap suresinde 21. ayette malum âlilerinizdir. İnsanlar tarafından örnek alınması gereken peygamberler, iman edenler için uyulması mecburi olan en güzel örneklerdir. Kurtuluşa ermek, onları örnek alıp onlar gibi inanmaya ve daha önemlisi onlar gibi yaşamaya bağlıdır. Allah subhanehu ve teala insanlara her hususta peygamberlere uymayı emretmiştir. Sadece yemek yedikleri şekil, oturuş şekilleri kolayımıza geliyor diye onları seçersek haksızlık etmiş oluruz. Bu nedenle Allah insanlara örnek inanç ve yaşayış bakımından mükemmel oldukları için onları sunmuştur. Allah bütün insanlar için hidayet rehberi olarak seçtiği peygamberlerini her türlü çirkinlikten korumuştur. Sevgili dinleyicilerim, saygıdeğer dostlar, sabır acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı aklı selim davranma, soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sabır, insan tabiatına aykırı olan zorunlu hallere uymak ve güçlüklere karşı koymak demektir. Sabrın gayesi, beklenmedik olaylar, içine düşünülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak Paniğe kapılmamak ve tahammül göstermektir asaletle. Allah subhanahu ve teala sabredenlere mükafatını dünyada mutlaka vereceğini ve hesapsızca ahirette de vereceğini müjdelemiş ve onları övmüştür. Peygamberlerin hayatı tevhid mücadelesi esnasında maruz kaldıkları sıkıntılara karşı sergiledikleri sabır örnekleriyle doludur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik daveti sırasında kavmi ona çeşitli büyük sıkıntılar vermişti. O buna rağmen hiç aldırış etmeden kendilerine kendisine verilen vazifesini harfiyen yerine getiriyor ve eziyetlere sabrediyor, katlanıyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam peygamberlerden birçoğunun tahammül edemeyeceği eziyetlere tahammül etmişti. Kavmini Kur'an'dan öğrendiğimiz üzere gece gündüz açık ve gizli olarak Allah'a davet ediyordu. Ve onların arasında asırlar boyunca kalarak onlara tebliğ etmiş ve temsiliyet göstermişti. Hikmetle ve nasihatle onları putlara tapmaktan men edip bir olan Allah'a ibadet etmeye çağırmıştı. Fakat Hz. Nuh, bu yaptıklarının karşılığında onlardan yalanlamanın, zulmün, yüz çevirmenin ve zorbalığın bütün şekliyle karşılaştı. Nitekim ayette, zaten onunla beraber pek az insan iman etmişti, buyurur. Hazreti Lut'un kavmi de peygamberlerin davetinden yüz çevirmişlerdi ve daveti engellemekle yetinmeyerek Hz. Lut'u, kendi ülkelerinden çıkarmakla da tehdit etmişlerdi. Bunun sebebini açıklamaktan da hiç çekinmemişlerdi. Ne diyorlardı? Ayete kulak verelim. Ey Lut! Bu sözlerinden vazgeçmezsen, mutlaka kovulacaksın dediler. Bir gün, Hazreti Lut'un evine melekler misafir gelmişti. O, kavminden onları gizlemişti. Ama müşrik olan karısı, Melekler hakkında insanlara haber vermişti. Hazreti Lut'un kavmi sevine sevine geldiler ve kötülük yapmak için evin etrafını kuşattılar. Hazreti Lut milletine kendisini misafirlerin karşısında rezil etmemesi için yalvarıyordu. Görmekteyiz ki müşrikler kendilerine risaletle gelen peygamberlere, Tehditvari sözler sarf etmişler ve onların davetlerine kulak tıkamışlardır. Peygamberlerine her fırsatta rezil etme ve onlara eziyet etmesinde geri durmuyorlardı. Ama bütün bu olaylar karşısında Allah'ın elçileri son derece sabırlı davranmışlardı. Onların bu yaptıklarına karşı Allah'ın onlara acıtıcı, azapla helak etmiş olmaları, dünyayı inançsızlardan temizlemiş olmaları da ibret vesikasıdır. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş peygamberler ve onlara inananlar, çektikleri eziyetler hakkında şöyle hadisler irad buyurmuşlardır. Sizden önce öyleleri vardı ki, kişi yakalanıyor, Önceden hazırlanan çukura gömülüyor, Sonra getirilen bir testereyle başının ortasından ikiye bölünüyordu. Ancak sadece dini sebebiyle çekmiş olduğu bu ızdıraplara rağmen, Bu yapılanlar onu dininden asla döndüremiyordu. Yine öyleleri vardı ki, demir tarakla taranıyor, kemiklerinin üzerinde et ve sinirlerinden başka bir şey kalmıyordu. Ancak bu yapılanlarda onu dininden asla döndürmüyordu. Yemin ederim ki Allah bu dini tamamlayacaktır diyordu Resulü Aleyhisselam ve tamamladı. 11 Ocak 630'da Mekke'yi fethetti Allah Resulü ve iki sene kadar sonra اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتِ لَكُمْ دِينَكُمْ Ayeti gelip, Maide Suresi 3. Ayetiyle Mekke'de, Haccül-Veda'da, Veda, Haccında, Arafat'ta, cebel rahmede din tamamlandı. Yahudilerin Hayber'deki planlarına rağmen, Hristiyanların Necran'daki tuzaklarına rağmen, putperestlerin Mekke'den başlattıkları bütün taarruzlara rağmen, Allah bu davayı tamamladı. Ve kıyamete kadar da koruyacaktır. Yine bir başka hadiste aziz dinleyiciler yüce Allah kullarından bir kulunu bir kavme göndermişti. Kavmi onu dövmüşler ve başını dayarmışlardı. O kul ise hem anından akan kanı eliyle siliyor, hem de ya Rabbi, kavmimi affet. ''Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.'' diyerek dua ediyordu.'' buyurmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Tayfi'de bunu yaşamıştı aynısını. ''Biz peygamberler böyleyiz.'' diyordu Resulullah Aleyhisselam. ''Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir.'' buyurarak insanlardan sıkıntılara ve belalara en çok maruz kalanların peygamberler olduğunu ifade etmiş. Hazreti Adem ile başlayan peygamberlik müessesesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulmuştur. Bu kutlu peygamber diğer tüm peygamberlerin ahir zamanda gelecek olan peygamber diye bahsettikleri, müşteriydikleri kutlu Resuldür. Nitekim Hazreti İsa bir gün milletine şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Saf suresinin 6. ayetinde aynen gördüğümüz gibi. O aleyhissalatu vesselam bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olmuştu. Resulü Aleyhisselam'a kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan mucizevi kitap Kur'an-ı Kerim verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Resul Aleyhisselam için bazen Nebi, bazen Resul, bazen de her ikisi birlikte kullanılmıştı. Ey Peygamber! Biz senin şahit, müjdeleyici, uyarıcı, kendi iziyle Allah'a davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını duyurmamış olursun. Onlar ki ümmi olan Resul Nebi'ye uyarlar. Resulullah Aleyhisselam hem Nebi hem de Resul'dür. Bu özellikleriyle geçmiş peygamberlerde ortak yönleri var. Ancak onun diğer hiçbir peygamber için söz konusu olmayan bir hususiyeti var. O da nübüvvet ve risaletin onunla son bulması, peygamberlik halkasının onunla tamamlanması, dinin onunla kemalermesi, Hazreti Adem ile başlayan İslam'ın mührünün onunla vurulması. Onun son peygamber olduğu ayeti kerimede ifade edildiği gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizin içinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisi ve Peygamberlerin sonucudur diye Ahzab 40. ayette görüyoruz. Resul Aleyhisselam şöyle buyurmuş: Benimle Peygamberlerin misali bir adamın misalidir ki bir ev yapmış, onu tamamlamış ve güzelleştirmiştir. Ancak bir kerpiç yeri boş kalmıştır. O eve girip bakan herkes ne güzel ev. Ancak şu kerpiç yeri boş kalmamış olsaydı derler. İşte ben o kerpiç yerindeyim. Benimle bütün peygamberlere son verilmiştir buyurmuştur. Resulü Aleyhisselam'ın son peygamberliğini anlatan ayet ve hadisler karşımızda, bütün karşımızda duruyor. Allahu Teala onunla dinini kemale erdirdi. Resulü Aleyhisselam'ın diğer bir vasfı bütün insanlara gönderilmiş olması. Bütün peygamberler kendi toplumuna gönderilmişken Resulü Aleyhisselam bütün peygamber, bütün insanlara gönderilmişti. Yani şu anda bizi dinleyen ey Afrikalı, ey Amerikalı, ey Asyalı, ey Avrupalı, ey Arap, ey Kürt, ey Türk, ey Müslüman, ey Gayrimüslim Muhammed Aleyhisselam hepimize ve hepinize gönderildi. Adam Aleyhisselam'a başlayan davayı ulaştırmak için. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin belirli yerlere gönderildiklerine dair işaretleri görüyoruz. Mesela Medyen halkına kardeşleri şu aybı gönderdik. Semut kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Bu geçmiş peygamberleri anlatan ayetlerde belirli bazı kavimlere gönderildiği işaret edilmekte yine ayrıca Hz. Musa ve Hz. İsa başta olmak üzere birçok peygamberin de Kur'an'da İsrailoğullarına gönderildiği çok açık. Ancak Peygamberimiz aleyhisselama baktığımızda her ne kadar o da Arap toplumunun içerisinde olsa da ona gelen ayetlerdeki ''Ya yuhennas ey insanlar'' ifadesinde olduğu gibi Peygamber aleyhisselam bütün insanlara doğruyu yönetme misyonu için gelmişti. Mesela Sebe suresinin 28. ayetiyle konuyu toparlayalım. Allah Subhanahu ve teala Hazreti Peygamber aleyhisselamın gönderiliş amacını şöyle anlatıyor. Biz seni sadece insanlara kafeten linnas, beşir ve nezir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik. Ayrıca Peygamber aleyhisselamın Afrika'daki hükümdar Habeşistan'ın kralı Necaşi'ye, Mısır kralı Mukavkıs'a, Bizans kralı Heraklius'a, İran Sasan İmparatoru Kisra'ya, Umman kralı Ceyfer ve Abda gönderdiği İslam'a davet mektupları, Resulullah Aleyhisselam'ın bütün insanlara gönderildiğini apaçık gösteren işaretlerden. Zaten son peygamberin görevi de bunu gerektirir. Zira sağlam bir şekilde korunma altına alınan Kur'an, bütün insanların doğru yolu bulması için yegane hidayet rehberi. Resulü Aleyhisselam'ın görevi de bu mübarek kitabı insanlara tebliğ etmek ve temsil etmek. Rahmet peygamberidir o. En önemli unutulmuş sünnet olarak karşımızda duran rahmet vesilesi. Peygamber Aleyhisselam Allah tarafından rahmet kaynağı olarak ifade edilir. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimizi yaşayan Kur'an olarak tarif etmiş. Ayrıca rahmet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an içinde kullanılmış, Peygamberimiz içinde. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın rahmet kaynağı olması, onun Kur'an'ı bir hayat sürmesindeki ilahi görevlerinden kaynaklanıyor. Demek ki rahmet olarak gelen ve hidayet kaynağı olan Kur'an, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında onun rahmet ve hidayet kaynağı olmasını temsil etmiş. Biz de bu unutulmuş sünneti edebiliriz. Tebliğ ile beraber temsilimizi, Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselam'da şekil bulmuş olan sünnet kavramıyla icrasını gerçekleştirebiliriz. Böylece bütün varlık alemini kuşatan bir rahmetin vesilesi olabiliriz. Selam olsun, peygamberlerin isimlerini ezberlerken, sıfatlarını zikrederken, hayatlarından alınabilecek dersleri hayatına dert edinebilenlere... Yemen'i de, Irak'a Suriye'yi de, Doğu Türkistan'ı da, Keşmir'i de, Orta Afrika'yı da ihmal etmeyen, kendi arka sokaklarına da unutmayan, Amerika'da küfrün bataklığına düşmekte olan kardeşine de el uzatmaya çalışan, Kore sokaklarında eğlence kültürü altında telef olmak üzere olan kardeşini de ihmal etmeyen, Pattaya'da da şehvetin köleliğine soyundurulmuş olan kişiye de merhamet etmeye gayret eden, İstanbul'un ara sokaklarında zihni tahruma ağır olmuş, fikirleri perişan olmuş gençlerin de kalbine uzanmaya çalışanlara, selam olsun İslam'ı satırlara sıkıştırmayıp sadırlarıyla ahir zamana taşımaya çalışanlara, sağa bakıp sola bakıp yanına bir kimseyi aramak için uğraşmaktan önce ben ne yapabilirim diyebilenlere, safa tepesinin eteklerinde erkan olabilenlere, Mehabde Bilal olanlara, Yeşribde Musab olanlara, Endülüs'te Tarık olanlara, Kudüs'te Selahaddin olanlara, Konstantiniyye'de Mehmet olanlara, Muhammed'in ruhu ilahi kelimeullah davasıyla derdine bilenlere, Allah'ım mübarek kitabın ile gönüllerimizi yüced. İmanlarımızı kuvvetlendir, ahlaklarımızı ziynetlendir. Tebliğimizi dudağımızda bıraktırma, dudağımızdan hayatımızı aktarmayı nasip et. Kusurlarımızı bağışla, hakkına girdiklerimizden ödeşmeyi nasip et. İstikbalimizi çizmeyi kısa, orta ve uzun vadede senin yüce davan için, kelimetül ulyan için, ilahi kelimetullah için dert edinebilenlerden olmayı bize ihsan eyle. Selam olsun. Nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Bu haftaki radyo sohbetimde de burada noktalandı İzlediğiniz, dinlediğiniz, dinlettiğiniz, indirdiğiniz, paylaştığınız, yaydığınız için teşekkür ederim. Bu ve diğer çalışmaları ve radyo sohbetlerimin arşivine www.adnansensoy.com web sitemden ulaşabilir. Sosyal medya hesaplarının Adnan Sensoy uzantılarından gücümüz yetki kadar yapmaya çalıştıklarımıza bir bedel ücretsiz ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinden bizi dinlemekte olan kardeşlerimizin kalplerine vahyin bir dokunuşunun icrasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Selamun ala menittebe alhuda Selam olsun hidayete tabi olanlara. Allah'a emanet olunuz. Ve selamu alaykum ve rahmetullah ve barakatuhu.